Allah'ın indirdiği kitabın bir bölümünü gizleyenler ve onu az bir karşılık için satanlar yok mu? Onlar, karınlarına ateşten başka bir şey doldurmuyorlar. Allah, kıyamet gününde onlarla konuşmayacak, onları arındırmayacak. Onlar için elem verici bir azap vardır. Onlar doğru yol karşılığında sapıklığı, mağfiret karşılığında azabı satın almış kimselerdir. Ateşe ne kadar da dayanıklılarmış. Bu azabın sebebi Allah'ın kitabı hak olarak indirmiş olması ve kitap hakkında aykırı görüşlere sapanların derin bir ayrılıkçılık içine düşmüş bulunmalarıdır. Yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz erdemlilik değildir. Asıl erdemli kişi Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman eden, sevdiği maldan yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, yardım isteyenlere ve özgürlüğünü kaybetmiş olanlara harcayan namazı kılıp zekatı verendir. Böyleleri anlaşma yaptıklarında sözlerini tutarlar, darlıkta, hastalıkta ve savaş zamanında sabrederler. İşte, doğru olanlar bunlardır ve işte, takva sahipleri bunlardır. Tefsiri 174-175 Menfaat kaynaklarının kuruyacağı kaygısıyla, kendi kutsal kitaplarında Hz. Muhammed hakkındaki bilgileri kendi insanlarından saklayan, bu konuyla ilgili dini metinleri gerçek anlamından ve amacından saptıracak şekilde tevil eden Yahudi din bilginlerini eleştiren bu ayetlerde, dolaylı olarak dini metinleri çıkarları doğrultusunda açıklamak, yorumlamak suretiyle gerçekleri insanlardan saklayan, böylece din konusunu kazanç aracı gibi gören, bir nevi din ticareti yapan her kişi ve topluluğa karşı bir eleştiri söz konusudur. Allah, ayetlerini yalnızca insanlar inançlarını, amellerini, din ve dünya hayatlarını doğru bilgilere dayandırsınlar, istikamet üzerinde olsunlar, kendilerini her türlü yanlış inançtan, kötü davranışlardan korusunlar, kısaca dalaletten korunup hidayeti bulsunlar diye indirmiştir. Bu durumda Allah'ın bildirdiği hakikatleri gizlemek, onları birer çıkar aracı olarak kullanmak, Allah'ın indirdiklerini belirtilen yüce hedeflerinden saptırmak çok ağır bir günahtır. Bu günah karşılığında elde edilen menfaat maddi olarak ne kadar fazla olursa olsun işlenen suçun ağırlığına nispetle son derece önemsiz kalacağından ayette bu menfaat için az bir karşılık tabiri kullanılmıştır. Bu suretle kutsal değerleri kullanarak çıkar sağlayanların bu sayede yiyip içtikleri şeyler gerçekte cehennem ateşidir. Allah onları kendisine muhatap almaya değer bulmayacak, onları arındırmayacak ve sonuçta acı bir azaba çarptırarak cezalandıracaktır. Çünkü onlar Allah'ın ayetlerini çıkarlarına araç edinerek asıl anlamlarını gizleyecek biçimde yorumlayıp gerçek anlamlarından saptırmak suretiyle dünyevi bakımdan dalaleti hidayete, uhrevi bakımdan da azabı bağışlanma ve kurtuluşa tercih etmiş bulunmaktadırlar. 175. ayetin sonunda, ''Onlar cehennem ateşine bu kadar mı dayanıklıdırlar ki, böylesine ağır günahları işlemeye cesaret edebilmişlerdir.'' anlamında bir ifade kullanılarak son derece etkili bir uyarıda bulunulmaktadır. 176 Kitaptan maksat, Tevrat, İncil veya Kur'an-ı Kerim'dir. Allah'ın kitabındaki yüce gerçekleri tespit etmek üzere yapılan bilimsel çalışmalar sırasında iyi niyete dayalı görüş ayrılıklarının, içtihat farklılıklarının doğması kaçınılmazdır ve doğaldır. Bu sebeple burada... Allah'ın ayetlerinin içerdiği hakikatleri keşfetme yolunda yapılan iyi niyetli çalışmalar sırasında ortaya çıkan görüş ayrılıkları değil, çıkarcılık, taassup, inatçılık, itibar ve şöhret arayışı gibi ahlaka aykırı sebeplerle ayetler üzerinde gerçeğe aykırı yorumlar yapıp onları kasıtlı olarak gerçek anlam ve amacından saptırmaya yönelik davranışlar eleştirilmekte, bunu yapanların derin bir ayrılıkçılık içine düştükleri bildirilmektedir. Ayrılıkçılık diye çevirdiğimiz şikak kelimesi için, tefsirlerde düşmanlık duygularıyla ayrılıkçılık yapmak, doğru yolda olanlarla ihtilafa düşmek, inatlaşmak, tartışma ve çekişmeye girişmek, haktan sapmak gibi anlamlar verilmiştir. Şu halde Allah'ın ayetlerini yorumlarken, hedef, Ayrılık çıkarmak olmamalıdır. Geçmişte ve günümüzde Müslümanlar arasında baş gösteren ve onlara her alanda güç kaybettiren ihtilaf ve çatışmaların sebepleri arasında bu tür kötü niyetli gelişmelerin önemli ölçüde etkisi olmuştur ve olmaktadır. 177 Bir, ahlak güzelliğidir. Hadisindeki kullanımını da dikkate alarak, erdemlilik diye tercüme ettiğimiz bir, el bir ru kelimesi, bu ayetteki kullanımından da anlaşılacağı üzere Kur'an-ı Kerim'in en kapsamlı kavramlarından biridir. Nitekim bu kelimenin geçtiği ayetler bütün olarak değerlendirildiğinde, bunun Kur'an'da iman ve ibadetten başlamak üzere her türlü iyilik, ihsan, itaat, doğruluk, günahsızlık gibi manalarda kullanıldığı görülür. Burada bir kelimesinin kapsamına giren, imana, ibadete, sosyal ahlaka ve bireysel ahlaka ilişkin olmak üzere dört bölümde sıralandığı görülen, Meziyetlerde bir kelimesinin kapsadığı erdemlerin en önemlileri olup ayette kavramın muhtevası bunlarla sınırlanmamış, sadece örnekleme yoluna gidilmiştir. Nitekim Fahrettin razi de ayeti tefsir ederken bir kelimesini bütün saygı ifade eden davranışları, itaatleri ve insanı Allah'a yaklaştıran hayırlı işleri içine alan bir kelime şeklinde değerlendirmiştir. 144 ila 150. ayetler açıklanırken işaret edildiği üzere kıble değişikliği gerçekleştirildiğinde İslam karşıtı gruplar bu olayı bir fitne ve karışıklık vesilesi olarak değerlendirmeye kalkışmışlardı. Konumuz olan ayette, İslamiyet açısından asıl iyiliğin ve Allah'a saygının ibadet esnasında sırf şekli olarak yüzünü doğuya veya batıya çevirmek olmadığı ifade edilmekte. Böylece içinde iman, ibadet ve ahlak erdemlerinin yer almadığı bir biçimselliğin, din açısından temelde bir önem taşımadığı tespit edilerek bir yandan kıble konusundaki tartışmaya son nokta konulmakta, bir yandan da özden yoksun bir biçimsellikle dindarlığa ulaşılamayacağı şeklindeki çok önemli bir ilkeye vurgu yapılmaktadır. Söz konusu ayetin devamında gerçekten dürüst, sadık insanların ve takva sahibi sayılması gerekenlerin zikredilen hasletleri kazanmış kimseler olduğu ifade edilmiştir. Burada bir kelimesiyle, sıdk, doğruluk, dürüstlük ve takva kelimeleri arasında neredeyse eş anlamlı kabul edilebilecek kadar yakın bir ilişki kurulması, Kur'an terminolojisi bakımından oldukça önemlidir. Bu husustaki dikkat çekici başka bir ayetin meali de şöyledir. ''İyilik, el bir ve takva üzerinde yardımlaşın. Kötülük, el ism ve düşmanlık yolunda yardımlaşmayın.'' Allah'tan sakının, çünkü Allah'ın vereceği ceza çok çetindir. Görüldüğü gibi burada bir kelimesi, ismin yani kötülük ve günah kavramının zıddı olarak kullanılmış ve takva ile birlikte zikredilmiştir. Böylece Kur'ani anlamda bir, sıdk ve takvanın birbirini tamamlayan ahlaki erdemler olduğu anlaşılmaktadır. Bu üç terim arasında hadislerde de aynı ilişkinin kurulduğu görülür. Mesela bir hadiste Hz. Peygamber ben sizin aranızda Allah karşısında en çok takva sahibi, en doğru, estak ve en iyi eber olanınızım buyururken kendisini bu üç üstün nitelikte tanıtmıştır. Başka bir rivayete göre Hz. Peygamber size doğruluğu sıtkı tavsiye ederim. Doğrulukla iyilik bir bir bütündür ve bu ikisine sahip olanlar cennettedir buyurmuşlar. Ticaret ehlini uyaran bir hadislerinde de kıyamet gününde füccar, günahkarlar damgası yemekten ancak müttaki davranan, iyilik eden ve dürüst iş yapan ticaret erbabının kurtulabileceklerini bildirmiştir.